İyi akşamlar Ahengi Hengami'den bir kez daha merhabalar. Bu hafta ikinci programımızı dinliyorsunuz. Apıçık Radyo'nun yeni yayın döneminde ve e, ilk kez üç kişi olarak karşınızdayız. Alper, Esra ve de Altuğ da katıldı bize. Herkese merhabalar. Evet, Altuğ Kılıç'ın böylece ilk, ilk kez sesini duymuş olduk. Ee, Sesimiz zaten ama herhalde bu programda az duyacağız çünkü bütün şarkıları maşallah... Uzun uzun seçmişsiniz. Evet direk bir <gülüyor> Bana çok fırsatı açtı. kalmayacak muhtemelen zaten. Altuncum biraz daha olumlu bir giriş yapsaydın. Yani direkt taşlama ve... Taşlamayla bir değil, değil Doğru. Ee, ama dediği gibi bugün şarkılar gerçekten biraz uzun. Ee, uzun ve leziz. Ee, biraz da Ahenge Hengame için... Tanıdık olmayan e, sulara açılacağız. Aslında hiç aklımıza İspanya cazı çalmak gelmezdi. Ama son zamanlarda yaptığımız kısa bir e, seyahat bizi e, buraya yönlendirdi. Evet, Endülüs topraklarına gidince, orada da birkaç müzisyen e, biliyorduk, onların albümlerini alınca neden caz, almayalım çalmayalım ki diye düşündük. Altuğ'u biraz üzdük ama. Evet, ne ben yapalım? aslında biraz Brezilya e, Cazına hazırlanmıştım bu hafta için ama önemli değil zaten bir iki program sonra herhalde tekrar e, orada da tekrar ha. daha doğrusu e, karşı kıyıya doğru seyahat edeceğiz hep beraber. Evet e, çok önemli bir müzisyen bence Pedro Ituraldi. Kendisi çok yönlü. Aslında klasik müzik alanında da çalışmış ama e, caz e, yaptığı caz şarkılarıyla bugün e, programda. E, ve e, çok ünlü gitarist e, Paco de Lucia ile çeşitli e, formatlarda albümler yapmışlar. E, bu programda ve gelecek hafta e, bu şarkılardan Örnekler dinleyeceğiz. Şimdi hemen ilk parçamızı hatta ilk iki parçamızı anons edelim. Ve sonra da e, bu müzisyeni tanımaya başlayalım. Öncelikle Las Morillas de Huen şarkısını dinleyeceğiz. E, Pedro Ituraldi'den. Sonrasında Cafe de Chinitas parçasını kulak vereceğiz. Bu iki şarkı e, sanatçının 1967'de çıkardığı ilk albümü ki Jazz Flamenco adını taşıyor. Oradaki açılış şarkıları aynı zamanda. Dinleyicilere bu arada hani ek bir bilgi de verelim albümle ilgili. Bu albüm aslında e, jazz flamenco janrının referans albümü de diyebiliriz. Thank you. İngiliz hengame'de iki şarkı dinledik üst üste. Son olarak duyduğumuz "Kafede Çini" tas parçasıydı. Pedro Ytraldi'nin "Jazz Flamenco isimli 1967 tarihli albümünden dinledik. Onun öncesinde albümün açılış şarkısını dinlemiştik. "Las Morias de Hain" adını taşıyordu. "Las Morias" Endülüs'ün esmer kadınlarına verilen bir takma isimmiş. "Hain" ise İspanya'da yine bu bölgede bir kasaba. Las Morias de Huen aslında e, klasik bir e, folk şarkısı. E, Pedro Ittural'di bunu flamenco yorumuyla çok güzel çalmış. Bu albümde kimler vardı altı? Valla bu albümde aslında şöyle hani hem şimdi çaldığımız hem de bundan sonra çalacağımız tüm parçalarda e, Pedro Ittural'de e, alto ve tenor saksafon e, da eşlik ediyor bu albümde diyelim. E, piyano'da Paul Gracie, Eric Peter e, kontrbasta, Pierre Virboris e, davulda ve Paco de Antequerra herhalde okunması böyle olsa gerek gitarda eşlik ediyor Pedro Itrualdi'ye. Evet Itrualdi'yi biraz tanıyalım isterseniz. Çok yönlü bir müzisyen demiştik. E, aynı zamanda eğitmen, besteci, düzenleyici e, ve tabii e, özellikle tenor ve alto saksafon çalıyor. 1929'da Bask bölgesinde e, İspanya'nın e, doğmuş e, ve kısa süre içinde de e, müziğe olan yeteneğini ispatlamış. Babasından ilk derslerini almış. 9 yaşından itibaren çalmaya başlamış, konservatuvara girmiş. Öyle ki sadece 19 yaşında 1948'den itibaren turnelere çıkmaya başlamış, yurt dışına e, e, turneye de gitmiş. 1950'lerden itibaren ise Madrid'deki Visky Jazz Kulübü'nde onu etkin görüyoruz. Hatta bu arada ilk jazz kuartetini dörtlüsünde kuruyor. Flamenco ile jazz'ı buluşturduğu yıllarda tam bu yıllar 1967'de bugün çaldığımız jazz flamenco albümü çıkıyor. 68'de ise jazz flamenco 2 albümünü çıkardığını görüyoruz. Sonrasında 1968'de bir kelime oyunu yapıyor. Flamenco jazz diyor bu sefer albümüne. O ama o. Quintet'le değil mi? Ee, evet, Orada peko de birlikte çalıyorlar. Evet. Quintet olanda. Ki ge gelecek hafta ondan da şarkılar çalacağız. Ee, kariyeri boyunca Hı. çok fazla grupla e, çalmış zaten. Itturaldi, Isukon, Junta grubu da var. Cazdet. Just the Madrid grubuyla da çalmış. Sayısız pek çok başka grup da var. Ayrıca Whiskey Jazz Kulübü'nde çaldığı zamanlarda Amerika'dan gelen müzisyenlerle de işbirliği yapmış. Lee Konitz, Gary Mulligan, bu isimlerden sadece ikisi. 1972 yılında da Boston'a gitmiş. Berkeley, ünlü Berkeley konservatuarında eğitim almış. Biraz da Amerika'da yaşamış. Biraz da aslında müziğini tanımlamak, hani e, dinleyiciler daha net anlaması açısından şöyle tanımlamak doğru olur sanırım. koyu e, aslında cazı kendi hani yaptığı e, müzikte bir süs olarak kullanmak yerine aslında müziğin tam orta yerine, yerleştiriyor. E, bu bakımdan e, önemli bir e, müzisyen, İspanyol müziğini dünyaya tanıtmak adına. Bir de aslında şöyle şunu da demek doğru olacak. Bu... E, Müzikte saksafon, yani çaldığı saksafon aslında flamenkodaki vokalin yerini alıyor diyebiliriz. Ve burada çok böyle yapay bir hani sentez de yok. Yani bazen e, sırf sentez yapmak için yapılır ya. E, ya bu bir etnik caz havası vermiyor. Tamamen böyle 1960'ların işte Cold Rain vari spiritual Jazz damarına e, seslenen bir müzik olmuş Hani Dolayısıyla böyle alalım filamen caz olarak evet. çalalım e, değil bu e, gayet yeni bir kul var yaratabilmiş kendisine e, O yüzden zaten e, hoşumuza gitti ve e, programda bunu dinleyicilerle paylaşmak istedik o zaman Yeni bir şarkı, Yeni bir dinleyelim. şarkı evet dinleyelim. Oldukça da uzun bu. Yaklaşık 12 dakika. O yüzden tek başına bunu dinleyeceğiz. Zorongo Gitano isimli şarkıyla gelecek huzurlarınıza Pedro Ituraldi ve grubu. Açık Radyo'da Ahenge Hengame'yi dinliyorsunuz. Pedro Ittürel diye ayırdığımız bu programda biraz önce dinlediğimiz şarkı Zorongo Gitano adına taşıyordu. 1967 yılında çıkardığı ilk albümü Jazz Flamenco adındaydı. Birazdan bu albümün son şarkısını da dinleyeceğiz. Ama onun öncesinde Alper'in birkaç anonsu olacak. Evet, iki anonsum var. Bunlardan ilki şu, her ayın son programını bir, ne diyeyim, plak koleksiyoncusuna ayırmayı düşünüyoruz. Her plak koleksiyoncusunun çok ilginç hikayeleri ve öğretici hikayeleri olabiliyor. Müzikle ve plak... Toplama sanatıyla nasıl tanıştılar, neler topladılar, en ilginç e, hikayeleri neler bunları müzikler eşliğinde e, konuşacağız. E, Ayda bir kez bunu yapmaya çalışacağız. Umarım hepimiz için e, zevkli, eğlenceli ve öğretici olacak. E, bir diğer anonsum ise şu 20 Şubat Cuma günü e, modada bulunan Outro Records'ta Ahengi Hengame'nin yıllar sonra yeniden başlamasını kutlayacağız. Burada çok önemli DJ'ler çalacak. İşte Recep Şencan gibi ki o da Uzun süre çıkardı da jazz programları yapmıştı Cuma öyle öyle saatlerinde. E, Eray Düzgün Soy Love Jazzı çıkaran e, e, Eray Düzgün Soy bize birlikte olacak ve ayrıca Ahengengemi ekibi de olarak o, oradayız ve çalacağız. E, herkesi bekleriz e, dolayısıyla sizleri de e, tanımak isteriz ve Aengengame'in yeniden başlamasını bu şekilde kutlayacağız. Evet, Pedro Itoreldi Ucua çok önemli ve çok yönlü bir müzisyen demiştik. Onun müziği üzerinde durduk, şarkılarını dinledik ama aslında yaptıklarının sosyopolitik bir anlamı da var değil mi? Aynen. Aslında çocukluğunun İspanyolç savaşı zamanlarına geldiğinde Düşünürsek, daha sonrası gençliği ve en üretken olduğu dönem Franko dönemi İspanyası. E, o dönemde Amerikan e, menşeli her şey zaten bir yozlaşma olarak görülüyor e, Franko e, İspanyası'nda. Dolayısıyla e, aslında caz müziği yapmak e, birçok yani birçok değil bütün sanatçılar için zor. E, aslında eee Itralle de yani hem yaratıcı hem de aslında oldukça da zeki bir besteci olduğunda bu kapsamda söyleyebiliriz. Çünkü hani flamenko e, altyapısını kullanarak caz müziği yap, e, yapmak e, Franco dönemi İspanya'sı içinde eee bir kaçış gibi aynı böyle aynı bir müzik olduğu için aslında Aynen. benzer süreçler Arjantin'de de var. Jorge Ruiz Lopez de işte çok önemli bir caz sanatçısı. Ona da program yaparız. Demek ki bu faşist rejimler pek cazla başları hoş değil, sevmiyorlar. dolayısıyla Ituraldi'nin yaptığı müzikte bu anlamda bir çığır açıyor, Aynen. kanal açıyor. O zaman iki şarkı daha dinleyelim mi Pedro Ytral'den? Evet. Öncelikle 67 yılı albümünün kapanış şarkısını dinleyelim, bu albüme veda edelim. Soleares şarkımızın adı. Sonrasında hemen ertesi yıl 1968'de çıkardığı ve jazz flamenko iki adını verdiği albümün Bulerias isimli şarkısına kulak vereceğiz. Bir makam mı demiştin altı? Evet, Bulerias aslında bir e, flamenko makamı. Ee, dolayısıyla aslında bir e, hatta zor bir makam e, diye biliyorum hani çok hakim e, olduğunu söylemem Flamenkoyu ama zor bir makam olduğunu biliyorum. Dolayısıyla ilginç bir e, deneyim olacağını düşünüyorum çok dinleyicilere. Iyi. Bu iki şarkıyı dinleyelim o halde ardarda. Arda. Yemen'in sonlarına yaklaşıyoruz bu hafta, biraz önce iki şarkı dinledik, İlk olarak duyduğumuz Soleares isimli şarkı, Pedro Itturaldi'nin Jazz Flamenco isimli albümünün kapanış şarkısıydı, burada Pedro Itturaldi tenor saksafon çalıyordu, ona gitarda Paco de Algeciras eşlik ediyordu, onun ardından 1968 tarihli Jazz Flamenco 2 isimli albümden bir şarkı dinledik, Bulerias adını taşıyordu ve de bugünkü Ahengi Hengame'nin kapanış şarkısı olmuştu. Evet. E, sosyal medya adresimiz var. Değil mi? Bizi oradan takip evet, edebilirler. Instagram'dan. Instagram'da. Evet. Ahengi Hengame e, programımızın adıyla aynı bir Instagram sayfamız var. Hatta o Instagram sayfasından da program yayınları tamamlandıktan sonra Hı -hı. SoundCloud, SoundCloud e, linkleri de e, paylaşmayı düşünüyoruz. Tekrarlarını oradan dinleyebilirler. Dinleyicilerimiz Evet yani bir şekilde bize mesajla iletebilirsiniz. Görüş, öneri ve eleştirilerinize tabii ki her zaman için hazırız 20 Watt partimizde buradan yeniden hatırlatalım. Evet bugün son derece önemli ve özgün bir müzisini ve dinledik Petro Pedro e, Ituraldi Ochoa'yı e, gelecek hafta dinlemeye devam edeceğiz ama e, onunla sınırlı kalmayacağız. Caz ve İspanya e, bağlantılarını Çikorea e, gibi yakından tanıdığımız başka müzisyenlerin müziğinde de e, e, duymaya devam edeceğiz. Dolayısıyla haftaya da sizi çok leziz bir ahengengame bekliyor. O zamana dek her şey gönlünüz yoksun. Hoşça kalın. Hoşça kalın.